Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben de Ömer Madra. Desteği için dinleyicimiz Seçil Cüntay'a teşekkür ederiz. Bugün e, kıkırdamadan bir program yapmaya çalışacağım. Çünkü bu program çok özel. Sonunda e, beklediğimiz oldu ve Trump Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini açıkladı. Bu seni güldürüyor mu? Çok güldürüyor. Yani e, gerçekten uzun zamandır iklim değişikliği beni bu kadar eğlendirmemişti dünyanın her yerinden çok fazla tepki aldı. 1 Haziran akşamı Türkiye saatiyle 1 Haziran akşamı bu açıklama geldi ki aslında öncesinde Trump gerçekten güzel bir şovman. Kendi zaten işte şey de vardı. Var. Televizyon starı zaten. Tabii. Çok iyi biliyor yani, yani önce açıklayacağım dedi sonra bir haberler sızdırdı sonra hayır gerçek açıklama gelecek dedi falan birkaç gün bizi çok güzel oyaladı. Ki öncesi de var. Aslında G7 açıklayacağım dedi. Sonra dönünce açıklayacağım dedi vesaire. Geciktirme efekti. Evet. Patlamış mısırlarımızı hazırladık. Televizyonumuzu açtık. Bekledik Trump ne diyecek diye. Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini söyledi. Şöyle söyledi. Beni ben Pittsburgh vatandaşlarını temsil etmek için seçildim. Paris vatandaşların değil. Bu yüzden Paris Anlaşması'ndan çekiliyorum dedi. Ve saniyesine hani... Gerçekten sektirmeden Pittsburgh'tan açıklama geldi. Bizi bu işe karıştırdı. <gülüyor> Karıştırma, biz destekliyoruz, biz kalıyoruz diye. Ee, diye bir açıklama geldi. <gülüyor> evet, Pittsburgh'den. Kaliforniya falan pek çok eyalet ve şehirde zaten karşı duruyorlar ama... ...bakalım ne olacak? Çok hareketli bir durum. Evet, e, Carbon Brief aslında... E, daha fazla olmuştur ama 190'a yakın verilen tepkiyi toparlamış Trump'ın açıklamasından sonra. Çünkü o akşam bütün dünya liderleri birbirleriyle yarış halindelerdi. En fazla kim Trump'ı kötüleyebilir ve en ağır tepkiyi nasıl verebiliriz şeklinde. Hepsi değil. Hepsi değil. Aslında 190 tane tepki toparlamışlar. Bunları da işte pozitif... E, nötr ve negatif olarak ayırmışlar. Sadece 15 tanesi pozitif tepki gelmiş Trump'a. E, geri kalan çoğunluğu yani yaklaşık 160 tanesi negatif. Bunları da e, hükümet temsilcilerinden sivil toplumdan gazetelerden diye ayırmışlar. Ben gelen pozitif tepkilere baktım. E, hükümet kısmı olanı ABD'nin e, tabi ki e, muhafazakar e, senato temsilcilerinden destekleyici e, açıklamalar geldi ve de İngiltere Cumhuriyetçi Parti'den değil mi? Evet, evet. <gülüyor> ve İngiltere'nin ilginç bir şekilde e, gazetelerinde e, oldukça destekleyici tepkiler var ama yani bu gazeteler zaten işte değil mail vesaire e, gibi tepki alamayacağımız e, Türkiye'yi koymamışlar Hı, iki, Ben iki şey soracaktım evet Türkiye nedir? Türkiye'nin tepkisini koymamışlar. Türkiye'nin tepkisi e, resmi olarak şey, ilginç e, Şey tanıyor musunuz siz? Serkan İnci kişisini Twitter'da kadrolu troll. Hayır ben takip etmiyorum. Aa, e, İnci Sözlük vesairenin e, kurucusu herhalde. Ben de tam bilmiyorum ben troll olduğunu biliyorum sadece. Bir de bu Hollanda'da hatırlıyorsanız... E, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın arabayla Hollanda'ya hmm. kadar girmesinin... Fikir, fikir muciti olduğundan endişelendiğim bir insan. Ee, ben ondan bir tepki gördüm. Türkiye Trump sonrası Paris iklim anlaşmasını askıya aldı. Alkışlamış. Artık emisyon kotamızı kırmamız gerekli. Türkiye önündeki en büyük engel bu demiş. Neyse yani niye bunu burada söyleyeyim komik. İşte halka inelim dedik indik yani o anlamda söylüyorum. Anladın. İklim değişikliği herkes tarafından konuşulsun istiyordunuz. Herkes tarafından konuşuluyor. Resmi tepkilere gelirsek. Baş müzakerecimiz Mehmet Emin Birpınar şöyle dedi artık Türkiye tek değil yanımızda Paris biz Paris'in tekrardan müzakere edilmesi gerektiğini zaten hep söylüyorduk. Trump da aynı şeyi söylüyor artık tek taraf değiliz müzakerelerde elimiz güçlü ABD ile birlikte Paris anlaşmasının yeniden müzakere edilmesini savunacağız dedi. Bunu... <gülüyor> Nerede açıklamış? Twitter'da, kendi Twitter hesabından. Profesör şey Mehmet Emin Bin Pınar Twitter'dan açıklıyor öyle mi? Çok evet. Çok ilginç. Ee, uzun, zaten yeniden müzakere ta, e, talep ediyorduk. Artık bir müttefikimiz var. Yani tek taraf değiliz demiş. Evet yani e, Trump şöyle söylemişti. Biz şimdi Paris'ten çıkıyoruz ama yeniden müzakere edeceğiz ve Koşulları bize uygun hale geldiği zaman tekrar Paris Anlaşması'nın tarafı olacağız demiştim. Şimdi ben bu noktada izin verirsem bir şey söyleyeyim. Trump'ın bir iş adamı olduğunu biliyoruz ama bu, uluslararası ilişkilerden diplomasiden zerrece anlamadığını uluslararası hukuktan biliyoruz. Ee, bir kere mümkün değil evet. böyle bir şey yani yeniden görüşme yapılması söz konusu değil bu uluslararası anlaşmalar zaten 20 yıllık bir sürecin sonunda e, müzakerelerden sonra yapılmış yeryüzün en uzun süre müzakereleriyle yapılmış en üzerinde bu varılmış antlaşmasından bahsediyoruz Yani hu uluslararası hukuk azıcık mürekkep yalamışlığım var bir 26 yıl kadar okudum ve okuttum bunu 30 evet. yıl filan. E, i̇kincisi de e, şey değil. E, Mehmet'in bir pınarın bin pınarın ne profesörü olduğunu bilmiyorum ama uluslararası ilişkiler ya da uluslararası hukuk bilgisinin de Trump'ınki kadar kısıtlı olduğunu zannediyorum Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yeniden bir anlaşma filan yapılacağı yoktur. Böyle istediği zamanda çıkabilmesi de söz konusu değildir. 2020'ye kadar zaten kalmak zorundalar. Evet, seçimlerin ertesi günü eğer çıkarsa gerçekten seçimlerin ertesi günü çıkabilecek. ABD seçimlerinin ertesi günü oluyor çıktığı tarih. Bir sonraki seçimlerin. Evet bir sonraki seçimlerin. yani Çünkü dediğiniz gibi 3 sene boyunca zaten anlaşma Trump proof. ...bir anlaşma olarak hazırlanmıştı... ...yani ama olur da bu seçilir de... ...ondan sonra çıkarsa çıkamasın diye... ...2019'a kadar zaten çıkması imkanı yok... ...bir senede geçiş süreci... ...öngörüyor anlaşma... ...bu yani yüzden... Antlaşma, ...Uluslararası diplomasi... ...aşağı yukarı... ...yani Kadeş... ...savaşına kadar geri götürebiliriz... ...eski Mısır'a kadar falan ama... Yani özellikle çok uluslu devletlerin meydana çıktığı 1648 Westfalia anlaşmasından bu yana bu şekilde yürütülüyor. Gerek Donald Trump, Donald J. Trump, gerekse Mehmet Emin Bir Binpinar, bu konuları iyi bilmiyorlar diyelim. Evet. Ve geçelim Yani zaten Birleşmiş Milletler'den de dakika sektirmeden yine bir taraf istedi diye tüm anlaşmayı yeniden müzakere etmemiz söz konusu olamaz diye resmi açıklama geldi. Yani zaten dediğiniz gibi yıllardır müzakere ediliyor. Gerçekten bir kere daha ben o toplantılara katılırsam kendimi yakacağım. Yani hani ki sadece iki kere katıldım. 20 yıldır katılanlar var öyle düşündüğümüzde. Evet yani bu durumda Türkiye hani o akşam... Hangi e, ülke Trump'ın yanında yer almak isterdi bilmiyorum ama e, Türkiye alkışlıyordu artık tek başımıza değiliz ABD ile birlikte e, bunu yeniden müzakere edebiliriz diye ve ilginç bir şekilde Türk basını da e, bir devasa bir yanlış anlamanın e, içine girdi ve işte bu yüzden bu şeyi söyledim. İnternet sorunu tabii medya, ki medyasında ilk defa. Genelde her zaman anlam. çok her zaman çok doğru. ciddi, bilgiye dayalı ve analiz yaparlar. Özellikle iklim değişikliği konusunda her zaman çok doğru haberlerin e, yayıldığı bir medya. Ben işte bu Twitter'daki bu troll arkadaşlardan niyeyse feyz aldıklarını düşündüm. Niyeyse. Ama şey yani bir pınarın kendisi de bin pınarı. İkide bir bir, bir pınar bir. diyorum. Bir pınar. Bir B tane pınar. Ha bir pınar değil mi? Evet. evet. Ee, şeyde bir en haberde yanlış yazılmış Birpınar evet Mehmet Emin Birpınar <gülüyor> şey diyor açıkça e biz meclisten geçirmediğimiz ve onaylamayı bu şartlarda düşünmediğimiz bir anlaşmayı nasıl askıya alalım demiş yani bu Evet. Askıya alınacak bir tarafı yok ama meclisten geçirmesi iyi olurdu. Çünkü dünyada kaç sen yakından takip ediyordun? 147, 197 tarafın 147'si meclisten geçirdi. Geçirdi ve onayladı. Evet. Yani antlaşma onaylanmış oldu. Yürürlüğe girmiş oldu o ülkeler için. Yani çok az sayıda ülkeden birisi taahhüdünü yerine getirmeyen ve bunu... ...bir para için yapıyorlar öyle mi diyorlar. Yani gelecek nesiller, çoluklar, çocuklar torba, torun torba değil. Doğrudan diyor para almamız lazım diyorlar. Evet. Ama öte yandan da Türkiye'nin tabii çok ciddi bir şeyi var yani. Gömür projelerine işte şey yani, <gülüyor> Greenpeace'in Türkiye-Paris anlaşmasını onaylamak için... ...ayak dirememeli diye bir açıklaması var. İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Avukat Deniz Bayramı yaptı. Bu şartlarda onaylamayı düşünmüyoruz diye Türkiye'nin Mehmet Evin Bin Pınar'ın açıklamasına karşılık. Yani zaten sera gazı emisyon azaltım taahhüdünde bulunmadı. Kömüre dayalı enerji politikalarına ağırlık verdi ya zaten büyük problemler şimdi kömür teşvikleri ondan sonra stratejik ç değerlendirilmesi ç yükümlülüğün en 2023'e kadar ertelendi enerji projeleri için üçüncü olarak enerji verimliliği hakkındaki yasal yükümlülükler 2021'e kadar 4 yıl ertelendi öbür altı yıl ertelenmişti. Dördüncüsü yenilenebilir enerji politikalarında etkili ve hiçbir strateji yok. <gülüyor> Hazırlanmıyor ve uygulanmıyor diyor. Ve beşinci olarak da endüstri tesislerinin sera gazı emisyonlarına ilişkin envanterlerini sunmasıyla ilgili yükümlülükleri de 2 yıl erteledi. Yani çeşitli şeyde her türlü iklimle mücadele iklim değişikliğiyle mücadele ve gelecek kuşaklara gezegen <gülüyor> haysiyetli sürdürülebilir bir medeniyet bırakabilmek için gerekli olan her şeyi erteleyen bir ülke bize para vermiyorlar diye girmiyor. Evet, bu Türkiye'nin para beklediği yeşil i̇klim fonu iklim değişikliğine uyum sağlamak için verilen, adaptasyon için verilen bir fon. Oradan belli bir miktarda para bekliyor Türkiye. Bu para gelmeden ki daha önce ben... Öztaseki Çevre Bakanı'yla da röportaj yapmıştım. Ve orada da bu para gelmeden bunu meclise getirmemiz söz konusu değil demişti. Niye? Ben şunu anlamadım. E, tamam Türk, yani güzel şeyler ama T24 hani çok kısıkça e, referans aldığımız Cumhuriyet Gazetesi gibi gazetelerde Trump sonrası Türkiye Paris anlaşmasını askı aldı gibi manşetler yani şey, haberler, başlıklar verdiler. Hani e, bu kadar mı kötü? Bilgisizlikten Evet bilgisizlikten. Tamam Tamamen peki öyle. tamam. Birleşmiş Milletler'in zaten terminolojisi çok zor. Ben de şey yapmıyorum. ...kızamıyorum. Biraz şey sıkıntı... ...neyse Türkiye yani hiç... E, Bir ...aynen Dirk'ınların de, dediği gibi onaylamadığımız anlaşmayı nasıl askıya alalım... ...daha onaylamadık bile. İklim için de bundan sonra uluslararası ilişkiler dersleri başlatalım... ...ne dersin? Olur, anlaştık. E, bu şeyden sonra... E, ...tabii Trump'ın e, çekilmesi... E, ...Paris Anlaşması'ndan... ...yani çekilemiyor tam olarak ne dediydi de belli değil aslında... ...neyse çekildi diyelim... Suriye ve Nikaraguayla ile aynı kategoriye koyuyor kendisini. Bu hiçbir zaman Birleşmiş Milletler'e taraf olmamış bu anlaşmaya taraf olmamış iki ülke. Nikaragua kısmında siz açık da de aslında bahsettiğiniz bir kanal, şey Panama'da bir kanal... Panama gibi ikinci bir kanal açma peşinde ama bir lafta şey diyor yalnız biz bunu yeterince şey iddialı bulmadık, bulmadık diyorlar evet Çok anlaşmayı güzel. yani müthiş bir yalan söylüyor Suriye'yi de hiç yani, hesaba katmıyoruz yani zaten. Suriye evet Suriye'nin durumu yani uluslararası bir haydut durumuna düştü şey outlaw dedikleri baya haydut işte kanun dışı kanun kaçağı değilim istersen uluslararası terimde bu net olarak söylenir yani bunu söyleyebilirim <gülüyor> eski şeyime kıdemime dayanarak uluslararası international outlaw denir buna uluslararası kanun kaçağı oldu Trump. evet buna ikinci yani Türkiye'nin biraz önce senin söylediğin şeylerle Türkiye'nin de böyle bir uluslararası kanun kaçağı olma ihtimali belirmiş oluyor bizzat baş, baş müzakerecisinin ifadesiyle bir de izolasyonist tabi tamamen yani kendini yalıtlayan dünyadan ayrı tutan bir devlet halinde zaten hep öyle bir politika izlemek gibi bir şey vardı bir yandan Suudi Arabistan ve Mısır başkanıyla Birleşik Arap Emirlikleri ile dünyayı avuçlayan ışıl ışıl dünya klo korkunç fotoğrafları çeken bir uluslararası izolasyonist politika öte yandan aynı izolasyonizmi Theresa May'de e, yapmak peşinde. Yani Amerika ile İngiltere'nin, Britanya diyelim istersen ama artık hmm. İngiltere'den bahsetmek daha doğru olacak. Çünkü yakında İskoçya'da bir <gülüyor> referandum yapıp <gülüyor> Avrupa'da kalacak ve İngiltere'den ayrılacak herhalde. Böyle bir karışık durum var. Yani sadece Amerika e, 500 yıldan beri dünyayı mahvetmiş olan Beyaz adam egemenliği, hegemonyasının iki sorumlusu. Yani daha doğrusu tek sorumlusu. Beyaz batılılar nereden geldi? İngiltere'den geldi esas olarak. Şimdi Amerika ile birlikte böyle bir şey yapıyorlar geleceğe. Ve buna da Türkiye'de Ortak olma evet. eğilimde. İnanılması güç bir durumla karşı karşıyayız. Yani F Fransa e, baş Başkanı'na İngilizce konuşma yaptırtan bir karanlıktan <gülüyor> bahsediyoruz. Ve Türkiye böyle aman Trump da çıktı biz de çıkıyoruz falan gibi bir şeyde. Yani bütün dünya karşı duruyor dediğiniz gibi. E, ama Türkiye'nin niyeyse tamam Türkiye geçiyorum. Yani iklim değişikliği ve Türkiye konuşmak benim moralimi bozuyor. Birazcık güzel şeylerden bahsetmek gerekirse... Trump'ın bu Paris'ten çekilmesini söyledikten hemen sonra teker teker ABD eyaletlerinden o çekilebilir ama biz Paris ve Paris'in yükümlülüklerini yerine getireceğiz açıklaması geldi. Özellikle hani ABD'yi ABD yapan eyaletler California, New York'tan Washington'dan. Evet. 140 şehirde de gösteriler olmuş. Hem başka sebeplerle de yapılıyor. Yani Trump'ın hukuk dışı uygulamalarını protesto ediyorlar. Bütün bu mülteci politikalarını filan ama iklim de bunlardan bir tanesi. Çok önemli. Britanya'da da artık gelmesin diye bir kampanya başladı. Trump ziyaret etmesin. Çünkü anormal bir söylem şey yapıyor. Benimsemiş durumda Trump. Evet. öyle bir gidişat var şey ilginç aslında Bill McKibben New York Times'da hemen bir makale yazdı 350 orgun kurucularından dostumuz iklim yazarı ve akademisyen aktivist Trump'ın aptalca ve umursamaz iklim kararı diye yazdı New York Times'da çıktı bu Fakat çok ilginç bir şey oldu ve ben uçakta Türk Hava Yolları'ndan aldım dönerken buraya ve orada gördüm bu şeyi. E, aptalca ve umursamaz iklim kararı değil başlığı New York Times'daki şeyi Umursamaz iklim kararı diyor sadece. Yani New York Times kendini sansür etmiş. Bu da ilginç bir şey olarak tarihe geçecek. Belki ee, sığmamıştır basılı versiyonuna. sitesinde var, basılı <gülüyor> şeyinde yok. Sığmamış işte şeye, o yüzden aptal kısmını sığmış. Evet ama orada diyor ki yani e, alışıldık şekilde aptalca ve umursamaz değil, e, en ahmakça karar diyor. Irak savaşı'nı başlatmasından yana bilmek kimin yerine gezegenimizde medeniyetin ivmesini sağlayan güçlerden ikisinin yani diplomasinin biraz önce konuştuk ve bilimin inkarı anlamına geliyor ama bu medeniyetimizin küresel ısınmadan sağ çıkma ihtimalini de iyice azaltıyor ama aynı zamanda medeniyetimizin kendisini de küçültüyor zira bu medeniyet büyük bir oranda bu iki güce dayanır yani diplomasiye ve bilime çok önemli bir şey ta furyeden ...başlatarak yani Fransa'daki yazar, bilim insanı Fourier'den günümüzdeki Keeling'e kadar... ...karbondioksit ve başka sera gazları hava sıcaklığı düzenlemedeki rolünü çözdü. Ta 1800'den, 200 yıldan uğraşıyorlar diyor. Ve sonradan da bu süper bilgisayarlarla modelledik, kaderimizi anladık. Tam anlamıyla bizim zamanında bu uyardı bizi diyor. Ama şimdi her ikisinde ortaya at, yani tehlikeye atıyor diye şey yazmış. Ama bütün bizler tabii ki direnmeye devam ediyoruz. Federal hükümet vaatlerinden dönerken geriye kalanımız vaatlerimiz üzerinde her zamankinden fazla gayret göstereceğiz. Senin de dediğin gibi ...kentler ve eyaletler şimdiden %100 yenilenebilir enerji vaadinde bulunuyorlar bile. Son katılan Atlanta oldu. Ve iklim hakkında tereddüt edip kararsızlık gösteren her liderin bir Donald Trump olarak görünmesini sağlayacağız. Ve tarihin bu ismi hak ettiği zillette yargılayacağından emin olacağız. Utanç kaynağı diyor. Sadece iklim değişikliğini ciddiye almadığı için değil... Aynı zamanda medeniyeti de ciddiye almadığı için diyor, yebeni, medeniyet dışı bir yabani olarak niteliyor ve haksız sayılmaz yani. Kesinlikle öyle. Türkiye'de böyle bir duruma düşmemeli. Kesinlikle öyle. Bu tamamen bir uluslararası diplomasi o haline geldi. Çok yeni bir haber var Guardian'da okuyorum. ABD'nin Çin'deki elçiliğinin en kıdemli diplomatı David Rank... 27 yıldır e, çalışıyormuş bu pozisyonda e, ve de geçen Ocak ayında Beijing'de e, dış ilişkileri yürütmek üzere atanmış e, Trump'ın kararından sonra bu işi sürdüremeyeceği için istifa etmiş görevinden. Yani bu çok, çok önemli çok, bir şey. De. Çok önemli bir şey. E, Trump yönetiminin Paris anlaşmasından çekilmesi kararının ardından Çin'deki görevini sürdüremeyeceğini e, söyleyerek görevinden istifa ettiğine dair haberler vardı Guardian'dan okudum yeni geldi bu haber bu tamamen bir uluslararası ile alakalı oluyor aslında bunun dışında sadece tabii Çin çok önemli çünkü Çin ve Hindistan Paris anlaşmasında iklim müzakerelerinde ABD'nin boşalttığı tırnak içinde söylüyorum liderlik pozisyonunu kim alacak kavgasında Çin ve Hindistan birbirleriyle veriyorlar ki Çin de Hindistan'la aslında Paris için verdiği hedefleri çok daha erken tutturuyor gibi evet, gözüküyor şu anda hem Paris İklim Anlaşması'nın arkasında hem de Çin Paris İklim Anlaşması'na bağlı kalacak diye 2 Euronews haberi de üst üste gelmişti evet tam Bakalım. yani çünkü bu bilmek mekmanın yazısında yazdığı gibi mantıklı olan bu yani bu bir yeşil iklim yeşil ekonomik dönüşüm karbonsuz ekonomiye geçiş de aynı zamanda Sadece yani gerekli artık bu ve de kaçınılmaz Yalnız gerekli ve kaçınılmaz değil. vicdan ve ahlak da bunu gerektiriyor onun için buna karşı durmak mantıksız vicdansız ve ahlaksızdır diye bitirebiliriz belki Belki son bir şey söylemek istiyorum Christina Figures eski Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Sözleşmesi'nin genel sekreteri ee, Christina Figures şöyle bir tweet attı. Ee, Sevgili Donald Trump'a çok teşekkür ediyorum. Sayesinde akıl almayacak bir e, iklim Paris Anlaşması'nı destekleme e, ve daha yüksek hedefler koyma dalgası başlattı. Büyük bir azim gösteriyor insanlar. E, iklim değişikliğini gündem yaptığı için teşekkürler diye e, bir tweet attı. E, her ne kadar Kılıçdaroğlu sempatikliğinde bir söylem olsa da ben de e, Donald Trump'a buradan teşekkür edelim o zaman. E, Türkiye'de Twitter gündemine kadar iklim değişikliği Düşürdüğü için çok teşekkürler kendisine Vaktimiz varsa Bir dakikalık e, ABD'ye Teşekkür ederiz çalabilir miyiz? Tamam peki O zaman herkes dinlesin. Herkes bugün e, ABD'ye <gülüyor> teşekkür ederek haftayı kapatsın İyi haftalar dileyelim Hoşçakalın İklim için Bir iklim adaleti güncesi